Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala seydil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Eûzü billahi semîul alîm mineş şeytânir sh recîm. Rabbı ağudu bı kahmen hızatı Şayatın ağudu bı kah Rabbı anıp durun. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alif Lam Mim. Zalik el Kitab la Rıb fee hıdli el Muttaqin. Cuduk Allahı el Gaziym. Allahı manfağına el Qur’ân el Gaziym. Barak lanafı ve el Hamdülillahi Rabbı el bil la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 ''Ve iyâdet elfi merîd'in bin tane hastayı ziyaret etmekten ve şuhûd elfi cenazetin bin cenazeye katılmaktan daha faziletlidir.'' buyuruluyor. Halbuki ''Rekâ'tâni hafîfetâni hayrû mined dünya mafîâ'' ''Bütün dünya ve içindekilerden daha hayırlı olarak iki rekat kısa da olsa kılınan namaz gösteriliyor.'' Yani insan bütün dünyaya sahip olmaktansa, çünkü dünya fani, kendisi de fani hepsinden ayrılacak ama kıldığı iki rekat ona ebedi kalacak. ''Hasta ziyareti mevla ziyaret olarak kabul ediliyor.'' Rabbimiz kıyamet günü öyle soracak. Ben hasta oldum sen beni ziyaret etmedin. Kul da şaşıracak. Ya Rabbi sen hasta olur muydun? Mevla buyuracak. Ema Ne abdi fulânen kad merida. Ema inneke le'uttehu levecette ni'indehu. Benim falan kulum hasta oldu. Sen onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulacaktın. Hasta ziyareti mevla ziyaret gibi. Bir cenazenin namazında bulunmak. Mezarında, defininde hazır bulunmak, hususunda Bukhari hadis-i şerifinde Men cenazete Bir Müslüman'ın cenazesine katılana bir kıyrat, Küllü Her kırat Uhud da o kadar. Uhud dağının tonunu kim bilebilir? Sıra dağlar halde o kadar büyük bir mesafe kaplıyor. Ne kadar ağırlığı var? E şimdi bin cenazeye katmak bin Uhud dağından fazla. Bin hastayı ziyaretten, bin rekat namazdan daha faziletlidir bir ilim meclisinde bulunmak. Dolayısıyla sizler evinizde misiniz, arabanızda mısınız, Efendim, misafirlikte misiniz, nerede olursanız bu dersleri dinlemek suretiyle ilim meclisinde bulunmuş oluyorsunuz. Ki bu Allah'ımızın ilmidir, O'nun razı olmuş olduğu ilimdir. Bu itibarla hangimiz bu gece bin rekat kılabiliriz, bin hastayı ziyaret, bin cenazede bulunmak, Nasıl müezzel olabilir bir gecede? Hatta bir ayda bile yapılacak iş değil. Ama bir ilim meclisinde bulunmanız size neler kazandırıyor? Geçen dersimizde hatırlayacaksınız takvanın faziletleri hakkında konuştuk. Hüddellil muttakîn Bekara suresinin ikinci ayet kelimesi dersimizde takva sahipleri için Hazreti Kur'an'ın büyük bir hidayet olduğundan bahsettik. Ve hidayetin manalarını anlattık niçin herkese, bütün insanlara ettir ama burada sadece takva sahipleri taksis edilmiştir. Aradaki farkı açıkladık. Demek ki Hazreti Kur'an'dan istifade edebilmek için takva sıfatına sahip olmak lazım. Ve bu vasıfta ne kadar ileri gidilirse hidayet o kadar artıyor. Ve Hazreti Kur'an'ın bizi kavuşturması, ulaştırması da o derece Kamil manada hasıl oluyor. Tabii ki geçen dersten hatırınızda kalmıştır. Hazreti Kur'an kimine yol buradan gider diye gösteriyor. Kimini de elinden tutup yola koyuyor. Kimini de yolun sonuna kadar ulaştırıyor. Ta cennetteki makamına yerleştiriyor. Öyle bırakıyor. Kabirde yine geleceği, efendim, kıble duvarına insanın yüzü kıbleye doğru Allah cümlemizi ters çevirmesin. Kıbleden ayırmasın. Sağımıza tabi yatıracaklar ama melekler kimini ters döndürürler. Hak etmeyeni, imansız ölenleri kıbleye doğru bırakmazlar. İşte kıble duvarımız inşallah Kur'an'ın nuruyla aydınlansın. Kabirde yatacağımız ilk geceden itibaren Hz. Kur'an enis ve yoldaşımız olsun e istiyorsak demek ki ne derece hidayet istiyorsak, maksada ulaşmak istiyorsak, gayeye kavuşmak istiyorsak o derece şarta rahat edeceğiz. Hudellil muttaki ne demek? Takva sahipleri için hidayettir. Şimdi geçen derste bu kelime Belki yüz defa geçti. Bu kelimenin e, tam tarifini ve e, bazı örneklerini e, anlatamadık, vakit yetiştiremedik. Şimdi bu dersimizde takvanın mertebeleri, basamakları Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri kaddesi, sellem, çok defaatla bunu beyan ederdi. Hemen hemen tüm sohbetlerinde ve herkesin anlayacağı şekilde izah ederdi. Ve herkesin bunu mutlaka... Kafasında tutmasını, birbirine anlatmasını tavsiye ederlerdi. Onun için bu takvanın basamakları üzerinde duracağız. Ondan sonra da takvaya bazı örnekler, takva sahiplerine bazı örnekler vererek inşallah bizler de müttakiler zümresine ilhak olacağız. Takva kelimesinin tabi lukat anlamı vardır. Bir de dini i İslam örfünde, istilahında, dilinde terim olarak karşılığı vardır. Lügat olarak ele alırsak tabii vikayeden gelir, vikaye e, koruma korunma gibi anlamlar taşır. Bu her manaya gelebilir ancak İslam'a göre takva herhangi bir koruma korunma olarak anlaşılmaz. Ya kişinin ahirette kendisine zarar verecek şeylerden son derece sakınması anlamına gelir. Demek ki dünyada kendisine zarar verecek şeylerden sakınmak lugat olarak takva olur ama İslam'a göre aranan, e, kastedilen takva o değildir. Kendisine ahirette zarar verecek şeyler. Tabii ki insanlar hep peşinci olduklarından, peşin yaşadıklarından e, hemen gelecek zararlara çok önem atfederler ve onlardan kaçınmak için birçok çare ararlar, vesileye teşebbüs ederler. Ama Veresiye ileride gelecek zararlar gelir mi gelmez mi gibi e, efendim düşüncelerle onlardan e, korunma tedbirlerini e, ihmal edebilirler. Ama tabii ki işte efendim bu kadar ilan ediliyor şey diyor evinizi kontrol ettirin işte. Sağlam mıdır sakat mıdır önümüzde bir tel zelzele tehlikesi olursa işte dayanıklı mıdır kaç şiddetine dayanıklı bunların ölçümleri var vesaire insanlar işte para vermek istemezler uğraşmak istemezler çoğu işte benim memnun dayanıklıdır şudur budur diyerek ihmal edebilirler neden e şimdi ne zaman zelzele olacak canım işte kimisi diyor 30 sene içinde kimisi diyor 100 sene içinde aman bana ne derler halbuki dememek lazımdır çünkü sen yirmi sene otuz sene sonrasında düşünmek lazımdır insan. Ya senin çocuğun oturur ya torunun oturur. Onu da bırak. Yedi kat yabancı bir insanda otursa e bir insana efendim hizmetin olmuş olur değil mi? Sen şimdi e ben altmış yaşındayım ben ağaç dikeceğim de ne zaman meyve yetişecekti ben. Ben mi yiyeceğim yetmiş seksen yaşındayım dersen kimse ağaç dikmesi kim ne yiyebilir? Ya kadika rasû haddâ ekelne ve Şimdi yediğimiz sebzelerin, meyvelerin çoğu Efendim şimdi kabirde yatan ölmüş Kimselerin açlamalarıdır e Onlar ektiler bak biz yiyoruz Biz de ekeceğiz bizden sonrakiler yiyecek e Bu zihniyetle düşündüğü zaman insan Tabi İslam bunu emreder <gülüyor> Bu itibarla insan 30 sene 40 sene 50 sene sonrasında düşünmek zorundadır e Ben yaşamam diye Bir şey İslam'da yoktur İslam e, Yeryüzünün İmarını insandan talep etmiştir Allah Teala bizi yeryüzünde halk etmiştir yoktan var etmiştir ve yeryüzünün imarını bizden talep etmiştir bakın şu anda kıldığımız namaz kıldığımız camilerin bir çoğu 300 400 500 600 senelik 1000 sene 2000 senelik eserler icabında hala istifade edilen e, kalıntılar vardır e demek ki bu şekilde düşünmek uygun değildir ama insanın yapısında doğasında bu vardır e, efendim yakın tehlikeye e, çok önem atfeder e, ileride olabilir şeklinde ihtimalli lafızlarla konuşulanları, dinledikleri çok önemsemez işte ama efendim ben o zaman yaşayacak mıyım zaten bana vurmasına kime ne yaparsa yapsın gibi böyle düşünceler, İslam'a uymayan yanlış düşünceleri vardır. Tabii ki yanlıştır ama Allahu Teala'nın ve'id buyurduğu, tehdit buyurduğu ahirette bize zarar verecek inançlar, fikirler, ameller, sözler, hareketler, davranışlar, tutumlar Artık İslamiyet'in yasakladıkları haramlar, mekruhler, müfsitler bütün bunların ahirette bize mutlaka e, zararı vardır. Ama adam şimdi ahiret ne zamandır diyecek olur. Ahiret ne zamandır diye bir şey var mı? Dünyaya inanın ahirette de inan inanacaksın. Bak bu dünyayı sen mi yarattın e, Ahirette sen yaratmadın. Dünyayı yaradan ahirette yarattın buyuruyor. Memma tefekat kıyamet kıyametuhu Muhammed Mustafa buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ölenin kıyameti kopmuştur. E şimdi dünyada neler oluyor, bundan sonra neler olacak, o da haberler, şeyler, insanlar, ne kadar meraklı insanlar vardır, her şeyi böyle bilsin, dinlesin falan. E anladık ama bu şu anda ölse hiçbir haber artık onu ilgilendirmeyecektir. Çünkü onun kıyameti kopmuştur. E kıyamet kop Kendi kıyameti koptuktan sonra da artık mahşere kadar berzak aleminde, geçit yerinde bekleyecektir. Ondan sonra kalk dedikleri anda kalkmam diyemeyecektir çünkü... Yaratılırken doğarken gelmiyorum Diyebildi mi istemiyorum diyebildi mi eh, Ahirette de diril dendiği da eh, Ben dirilmiyorum eh, diyemez eh, Var olmasında Veya olmamasında dahli müdahalesi Söz konusu olmayan insan eh, diriltilmesinde Nasıl itirazı im imkanı Hakkı olabilir eh, Demek ki ahiret mutlaka var Kimileri onu uzak görse de İnnevüm yaravnev be'iden ve kariba Hele imansızlar Tabi ahirete inanmayanlar dirilme inkar edenler kıyamet gününü çok uzak görüyorlar. Hatta uzak derken burada yani farz muhal varsayım şeklinde bir uzak. Hani bin sene sonra 2000 sene sonra olur falan şeklinde de değil ya. Olur mu böyle bir şey manasında? Olmaz canım. Ölendirilir miymiş? Düşünüyorlar. Ve nara-u kariba. Biz ise çok yakın görüyoruz Mevla buyuruyor. Her bakımdan yakın. Onun için önümüzde böyle bir gün var. Muhammed Mustafa gönderildi ki sallallahu aleyhi ve sellem 224 bin embiya. Hepsi gönderildi ki insanları bugünden uyarsınlar, korkusunlar. Devamlı Kur'an-ı Kerim'in uyarılarıyla, tehditleriyle karşı karşıyayız. Te tabi tefsir dersi dinleyenler bunları öğrenirler. Estaizu billah. Habibim sen benim peygamberimsin, elçimsin, sallallahu aleyhi ve sellem sen benim tarafımdan tebliğcisin. O yaklaşan günden o çok yakın günden haddizatında, onlar uzak görse de çok yakın olan bir günden onları korkut. E sen beni niye korkutuyorsun, işte moralimi niye bozuyorsun, keyfimi kaçırdın efendim, iştahımı kaçırdın deme. E çünkü senin önünde bir tehlike var, sen göz göre göre bu ateşe doğru sürükleniyorsun. E bu durumu bilip görüp de, efendim bırak adamın keyfini bozmayayım da güle güle gitsin ateşin içine yansın diye bir, bir düşünce insafla bağ taşır mı? E ahireti gören... Şu anda cennet cehennem hazır mevcut olarak e, ehl-i sünnet itikadımıza göre adamlarını beklemekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miras gecesinde girdi kaç defa girdi hep gördü e, insanlara başına neler geleceğinden haberdar edildi gözüyle gördü yani <gülüyor> Rabbimiz soruyor kendi Habibim gözüyle gördüğü şeyle hala çekişiyor musunuz? Yani var mıydı yok muydu doğruydu yanlıştı ya ben gözümle gördüm diyorum sana ben en ufak bir yalancı bir insan olsam Bundan evvel bir yalanım çıkmış olsa Denenmiş olsa inanma Ama Muhammedül Emin dediğiniz Sallallahu aleyhi ve sellem en güvenilir insan dediğiniz Bütün emanetlerinizi yanına bıraktığınız Tevdi ettiğiniz bir insan 40 yaşına kadar aranızda Çok iyi tanıdığınız bildiğiniz bir insan Güvendiğiniz bir insan kalkmış gelmiş diyor ki Ben bunu gördüm diyor Sen hala gördüm mü görmedim çekişiyorsun Mevla da Taçup buyuruyor Şaşılacak hallerine müşriklerin Habibimin gördüğü şeyde bile onlar çekişmeyi sürdürüyorsunuz Böyle bir saçmalık olabilir mi? Habibim onları korkutma Çok yakın bir gün var önlerinde <gülüyor> Hani o kalpler Hancerelere tıkanacak Korkunun şiddetinden Ve acının, kederin Aşırılığından dolayı Kalp yerinden fırlıyor Dünyada olsa kaç defa ölür adam Kalp yerinden fırladı mı dünyada adam yaşar mı? Bypass'ta adamın kalbini yeniden çıkarıyorlar da ünitelere, şeylere, makinalara ellere bağlayarak da efendim birkaç dakika içerisinde ameliyat edip şey edip yeniden cereyan vererek ve vesaire çalıştırmaya çalışıyorlar. Yoksa öyle kalp yerinden fırlayıp da müdahalesiz şey insan yaşar mı? Kalpler boğazlara tıkanacak. Kazım'in adam korkusundan bir nefes alsam kalbim çıkacak, canım çıkacak diye ödü kopacak da nefesini tutacak, boğazını tutacak. Böyle aman. Canım çık kalbim çıkacak çıkmasın diye. Böyle bir zaman önümüzde böyle bir şiddet anı var, dehşet anı var. Hiç bugüne kadar karşılaşmadığımız ve dünya hayatına karşılaşamayacağımız şekilde bir aşırı dehşet var. E bu göz ardı edilebilir mi? Bu haberler duymadan edilebilir mi? Duyurulmadan edilebilir mi yani? Affedersiniz fare, efendim kaçarmış kaçarmış da kediden kaçacak yer bulamadığı zaman da gözünü yumarmış. E ne olacak yani gözünü yumunca? E nasıl beni yediğini efendim bari gözümle görmeyeyim, seyretmeyeyim. E anladık ama senin gözünü yumman kedin işini kolaylaştırır. Dolayısıyla sen kulağını yumman, gözünü yumman. E ben bu hocaları dinlemeyeceğim, ayetleri dinlemeyeceğim, tefsir dinlemeyeceğim, moralimi bozmayacağım. Ölüm, kabir, mahşer, ahiret. Bana ne ben kendime sıkıntı yapmayayım diye efendim aklını, fikrini bu, bu işlerle uğraştırmasan, gözünü, gönlünü efendim Allah'ın ayetleriyle doldurmasan, kulaklarını, gözünü yumarsan ne olur yani? Ölümden mi kurtulursun, ahiretten mi kurtulursun? Neyi geciktirebilirsin? Kime aciz bırakabilirsin? Senin benim elimde ne var? Bak kendimizi pat diye dünyada bulduk. Ahirette de aynı böyle bulacağız. Elimizde bir şey varsa zaten ölmemeye çalışalım. E madem kendi müdahalemiz dışında gayri ihtiyari olarak yaratılıyoruz, yaşatılıyoruz, öldürülüyoruz, diriltiliyoruz. Yani her şeye inanıyoruz, gözle görüyoruz da diriltilmeye geldiği zaman buna niye tereddüt ediyoruz? Bak çok yakın bir gün gelecek. Ondan onları korkut. Buyuruyor Rabbimiz. E şimdi demek ki insana ahirette zarar verecek şeyler bize haber verilmiş. Deniyor ki bak içki, kumar, zina, faiz, yalan konuşmak, birbirinin ardından kötü konuşmak, gıybet, söz taşımak, dedikodu, efendim. İftira, adama yapmadığı bir şeyi suç atmak, şahitliği gizlemek, yalan yere şahitlik etmek ne kadar meseleler değil mi efendim? İnsanla Allah arasında olanları var. Kullar arasında olan sosyal davranışlarda ne kadar önemli konular bunlar değil mi? Bir iftira yüzünden insanlar senelerce hapis yatıyor. E, Sus süz yere haksız yere bir dedikodu yüzünden ne yuvalar dağılıyor değil mi efendim? Bunlar hepsi zarar veriyor. Dünyada da zarar veriyor. Ahirette de zarar verecek. Bunlar insanı azaba düçar edecek. Kötülükler. E, tabii bunları şimdi tek tek sayamayız da dersimiz sıramız ona gelmedi. Ama takvayı anlamak için bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü takva sakınmak. ya e neden sakınmak? Hakva sana ahirette zarar verecek günahlardan sakınmak. Dolayısıyla yine nereye dayanıyor? İlme dayanıyor. Çünkü neden? Helal haram bilmeyen, sevap günah bilmeyen neden sakınacağını bilemez. E o zaman efendim e, harama helal der. Allah muhafıza dinden de çıkar. Günaha sevap der. Ya, güzele bakmak sevap diyor adam. Hangi güzele bakmak? Göklere, yerlere, dağlara, taşlara, denizlere, güzel manzaralara. Tabii sevap Allah'a düşünürsün bir tefekkür. 70 sene ibadetten hayırlı ama e namahrem kadına yabancı senin nikahlığın değil bir şeyin değil buna şehvet nazarıyla baktığı zaman e ne oluyor kul hakkı oluyor günah oluyor mesela böyle olur mu şimdi konuşuyorsun bir laf duyuyorsun bir laf ama niye bunu seçmiyorsun süzgeçten geçirmiyorsun değil mi Allah'ım bana kitap gönderdi peygamber gönderdi beni uyardı ahirette bana zarar verecek şeyler var hangisi helal hangisi haram e bunları seçmen lazım ey efendim işte ne dedim demin Peşin zararlardan, hemen yaklaşan tehlikelerden son derece bir korunma refleksi var insanda. Ama veresiye gibi ihtimalli olan şeylerde aman ya olursa ya olmazsa hesabı olunca hiç pek yani böyle kendini sıkıntıya sokmaya, yatırım yapmaya vesaire beklentilere girmiyor. E şimdi ahiret ne zaman? E ne zaman öldüğün zaman. E ne zaman öleceksin? her zaman için ölüm başımızda atmaca gibi Hazreti Aleyhisselam dolanıyor. Kon emrini bekliyor birden alıp bizi gidecek bak nice insanlar ölüyorlar görmüyor musunuz her gün yüzlerce binlerce insan bunlar da bizim gibi yaşayan insan Allah canlarını alıyor eceli gelen duramıyor o halde zarar kesindir ahiret kesindir haramların da zararı kesindir e, en yakın tehlike budur şimdi sen yarın başına gelecek bir tehlikeye karşı nasıl bu gece uykun kaçıyor da tedbir almak e, ihtiyacı hissediyorsun e, yarından da yakın belki bir an içerisinde aldığın nefesi vermeden verdiğin nefesi alamadan icabında ölümle karşı karşıyasın, burun burunasın. Hepimiz için bu geçerli. Hasta sağlam genç ihtiyar bakmıyor ki, ayırmıyor ki. O zaman en kesin tehlike ve en yakın tehlike her an için en çok sakınmamız gereken zararlı işler Allah'ımızın haramları ve yasaklarıdır. İşte takva nedir? Bunlardan sakınmaktır. Şimdi bu sıfatları takınanlara ne deniyor? Müttakî. Takva sıfatına sahip olan kişi müttakî deniyor. Arapça bir tabii ki sıygadır. Ancak Türkçeleşmiş gibi de kullanımı yaygındır. Müttakî takva sıfatına sahip olan kişi. Kur'an kime iddia etmiş şimdi? Hüdellil muttakî. Bu sıfatta olanlara iddia etmiş. Neden? E, herkese yol gösteriyor ama herkes yola gelmiyor. Herkese anlatıyor ama herkes dinlemiyor. O zaman Kur'an'dan kim yararlanıyor? Takvadan ne derece ileriyse o derece yararlanıyor. Takva sahipleri. Şimdi takvanın üç basamağı, mertebesi ulemamız tarafından, ehl-i sünnet alimlerimiz tarafından bize beyan ediliyor ki şimdi ahirette zarar verecek şeyler, unutmadınız bunu. Bunu, buradan, bunu esas alarak bunun üzerinden konumuzu şekillendireceğiz. Üç mertebe buraya bağlanacak Ahirette zarar verecek şeyler Üç kısım olarak Ele alınıyor evet, Birincisi Ahirette en büyük zarar verecek şey nedir? Şirk Şirk ne demek? Allah'a ortak koşmak Şimdi bunu biraz sulandırıyorlar Bulandırıyorlar önüne gelen her şeye şirk şirk şirk diyorlar Böyle saçma sapan şeyler olmaz Hem de yani ilim adamı Sıfatıyla çıkıyorlar ama Tabii ki konular Hiç de inandırıcı değil. Yani adam sakalı şerifi öptün şirk, yok efendim türbe ziyareti şirk, yok şu şirk bu şirk. Var ne alakası var? Şimdi şirk ondan sonra diyoruz, şirk de demek kolay bir şey değil. Böyle bir tehlike olur mu? Osmanlı Ecdadımızdan gelme ne güzel örflerimiz, adetlerimiz, İslami geleneklerimiz, türbe ziyaretlerimiz, sakalı şerif ziyaretlerimiz, hırka şerif ziyaretlerimiz, bütün bunları tabii e, dış e, akımlar, selefi, işte vehhabi, şii vs. cereyanlar akımlara karışmış, bulaşmış bir şekilde insanlar içimize bu şekilde sokmak, insanların kafasına yalan yanlış şeyler sokmak ve örfümüzden, adetimizden, e, ecdadımızın İslam'a uygun olan ananesinden bizi ayırmak için tabii özel e, hedeflere yönelik şeyler, konuşmalar yapılıyor. Yayınlar yapılıyor. Biz bunlara sizi uyarıyoruz tabii. Şirk dediğin zaman şirk öyle ucuz bir şey değildir. Şirk de günahtır da. Ya şirk günah olur mu? Şirk tabii günahtır ama en büyük inne şirk ele zulmü nazim, en büyük zulümdür ama şirk Allah'a ortak koşmaktır. Yani Allah'la birlikte başkasına tapmaktır. Eyüp Sultan'ı ziyaret eden Eyüp Sultan'a mı tapıyor? Hırka-ı Şerif'i öpen ona mı tapıyor? Sakalı Şerif'i öpen ona mı tapıyor? Tapmakla bunun ne alakası vardır? Bir evliyanın yüzü su hürmetine Allah'tan bir şey isteyen Allah'a yalvarıyor canım. Burada tapmanın ne alakası var? Yani şirk Allah'ta ortak koşmak, Allah'tan başkasına tapmak anlamdık. Yani tabi umum farkları, lukat manası açısından, genellemeler açısından farkları var. Ama en dinden çıkmış demektir. Onun için en büyük zarar ahirette allah Teala'nın bağışlayamayacağı bir günah yok. Çünkü Allah kimse bir şey engelleyemez ama bağışlamayacağı günah var. Efendim babamız der, öyle sorardı. Evladım Allah'ın bağışlayamayacağı günah sormuyorum. Çünkü öyle bir günah yok. Bağışlamayacağı günah soruyorum. Yani allah Teala karar almış. Ben şunları bağışlamayacağım. Şunları bağışlayacağım. Ha, o kararı kendi alıyor. Kend kimse ona aldırtmıyor. Üstünde bir merci yok. İnna Allah'a la o. En güç rakibi. Bana ortak koşulmasını ben bağışlamayacağım diyor. Bağışlayamam demiyor. Ben bağışlayabilirim ama bağışlamayacağım diyor. Buna karar aldım diyor. Çünkü ben Ortak kabul etmem buyuruyor. Dolayısıyla şimdi demek ahirette insana en büyük zarar e bağışlanmayınca ne oluyor? Cehenneme girdiği gibi ebedi çıkamıyor. Sonsuza kadar yanıyor. E cezası bitmiyor çünkü diğer günahlar e tevbeyle şefaatle olmadı enniyatinde cehennemde bir zaman için günahının pisliği kadar yanıp temizleninceye kadar e yanıp çıkıyor. Ama şirk öyle bir pislik ki bunu ateşte paklamıyor. Bu sonunda da cehennemden çıkamıyor, cennete hiçbir şekilde giremiyor. Bu itibarla tabii burada küstük olanlar, hiç Allah'a inanmayanlar veya inanıp da peygambere inanmayanlar veya Musa a.s.a.s.a.m.a. inanıp İs Muhammed Mustafa a.s.a.s.a.m.a inanmayanlar, efendim inanıyorum deyip de efendim uymayanlar, İslam'a girmeyenler, öbür dinlerde yine kalanlar vesaire. Bunların hepsi e, tabii ki bunların cennetten cennet yüzü görmeleri e, Kur'an'a göre Mümkün değil. Allah'a göre her şey mümkün ama Allah karar vermiş ben bunu başlamayacağım diyor. Dolayısıyla şimdi ahirette zarar verecek şeyler evvela küfrü icap eden, şirki gerektiren, Allah'a inkar sayılan, e İslam şartları, iman şartları, altı esas. E bu altı esas şimdi Allah'a inanmak. Adam diyor ki bir adam Allah'a inkar etmeden gavur olmaz. E yanlış. Kur'an inkar etse de gavur olur. Yani altı esas diyorsun sen bunu şimdi bunun hangisine inanırsan Müslüman olmuyorsun ki. Hepsine inanırsan Müslüman oluyorsun. Artı birini inkar, hepsini inkar olarak sayıldığından e, melekler yoktur desen, e, peygamberleri inkar etsen veya birini inkar etsen, kitaplardan birini inkar etsen, Allah'ın sıfatlarını inkar etsen vesaire. E ne oluyor? Ahiret inkar etsen, kaderi inkar etsen, e, dirilme yoktur desen bunların hepsi aynı anlama geliyor. Eşittir Allah yoktur oluyor. Yoksa ben Allah'a inanıyorum deyip de iman şartlarını, iman esaslarını inkar eden insana e, Müslüman mı diyeceğiz, mümin mi diyeceğiz? Demek ki küfrü icab eden, inançlardan, sözlerden ve işlerden beri, yani tamamen uzak olarak, ebedi azaptan sakınmak anlamında takva birinci basa baktı. İşte Fetih suresinde geçen esnazı ve el zemehum takva. Allah Resulü'nün eshabına sallallahu aleyhi ve sellem ve teala alim takva kelimesini lazım kılmıştır, gerekli kılmıştır onlardan ayrılmayan onların ayrılmaz vasfı yaşarken ölürken son nefeste dirilirken her zaman onlara onu yapıştırmıştır Allah Teala. Ve kenne hakka Zaten o kelimeye onlar layıktır. Onlar onun ehledir diye de bu vasfı onlara yakıştırmıştır Mevla. Demek ki Takva kelimesi diyor. Fetih suretinde. Nedir takva kelimesi? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte takva kelimesi. Ne demek takva kelimesi? İşte ahirette zarar verecek şeylerden kurtarma kelimesi. O zaman en büyük zarar neydi? Cenneti kaçırmayı da bırakalım canım. Adam cennete giremez de ortada parkta yatar diyelim. Park nerede var? Çadır nerede var yani? Ateşte yanmak ve sonsuza kadar yanmak. Bundan büyük zarar düşünülebilir mi? E bundan insanı ...kurtaracak ilk mertebe ve basamak nedir? İman. İman kelimesi nedir? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Takva kelimesi, tevhid kelimesi. Bunlar aynı manalar, eşdeğer tabirler. La ilahe illallah, Muhammedun rasulullah. Allah'tan başka hiçbir ilah yok... Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. E tabi burada da Muhammedun Resulullah'ı ayıranlar var. Lazım değil diyenler var. Allah birdir demek yeter diyenler var. Bunların hepsi tabi ki haktan çok uzak ve insanları kandıran yorumlar. Kelime-i Tevhid birbirinden ayrılmaz. Muhammed Mustafa Allah'tan Celle Celaluhu ayrılmaz. Peygamber'e itaat Allah'a itaattan ayrılmaz. Ve <Sessizlik> yuttağın Resulü fakat Allah Resulü'ne itaat edene Allah'a itaat etmiş olur buyuruluyor. Emin olsun la Allah izni ederse peşine hemen peygamberine karşı gelirse buyuruluyor. Hiçbir zaman için ben Allah'a Allah'ı tanırım, Allah'a itaat ederim. Peygamberleri istediğimi seçerim, istediğim ben. Böyle bir hürriyet yok. Böyle bir özgürlük yok. Onun için Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Tabi Amentü tü inancımızda ve meleke ve kutubi ve rusuliyi bütün kitaplar, bütün peygamberler. Saade mesela Muhammed Mustafa'ya inanıp da Musa aleyhisselamın inkar etse yine Müslüman olamaz. Demek ki İslam kelimesi, tevhid kelimesi, takva kelimesi, insanı ebedi azaptan kurtaracak kelime, kelimeyi tevhid. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, anı secdeye değmemiş hiç, Allah dememiş, Allah'a inanmamış bir kafir olsa, şimdi Allah'a inanarak, amentü esaslarına inanarak, bir kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid okusa, kalple tasdik, dille ikrar noktasında, kalbi inanarak diliyle de bunu söylese, ne olur? El-İslam yecub-bu makab, el-İslam kendinden önce geçen, her şeyi kesip atar 90 senelik anasından yeni doğmuş çocuk gibi Tertemiz akpak günahsız olur Hatta bizden bile daha iyi bir durumda olur Çünkü biz e, tabi ki Müslümanlık dairesinde de olsak Bazı günahlara müptelayız O sıfırdan başladığı için Efendim tertemiz olarak şu ana çıkar E demek ki Bunun neticesi ne olur? Ebedi cehennemde yanmaktan kurtulur Eşittir ne olur? sonsuz cennete girmek nasip olur ee, şimdi ne oldu ahirette kendisine en büyük zarar verecek olan cehennem azabından ateşten o cehennemde bu kadar anlatılan ilahi azaplardan hepsinden onu sakındıran koruyan kurtaran kelime ne olmuş oldu tevhid kelimesi olmuş oldu onun için takvanın birinci basamağı imandır demek ki bir insan tevhid kelimesini diliyle söyleyip ikrar Kalbiyle tasdik ederek yani inanarak kalp inanacak. Ağzından çıkanı kulağın duyacak derler. Yani ne demek? Dilinin söylediğine kalbin inanacak. Öbür türlü zaten münafıklık diye bir e, ortada bir nokta var. Hani görünüşte Müslüman gibi görünebilir. Çünkü neden adamın dilinden çıkana bakarsın? Onu da doğru sanarsan adama Müslüman muamelesi yaparsın ama kalbinde inkar gizlidir de dilinden ben inandım diyebilir. Bunlar da devamlı mevcuttur. Onun için kalp inanarak Dil bu kelimeyi okursa ve bu hali muhafaza ederek ölebilirse. işte burası, burası önemli. Ee, Allah dostları bu anlamda takvayı değerlendirmişlerdir. Tabi burada çok daha sözler var, ee, misaller var, örnekler var. Bu saat itibariyle sohbetimizi neticelendiriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya inşallah çok güzel tariflerle. Takvayı anlayacağız anlatacağız. Ve çok güzel örneklerle o takva sahipleri neler yaptığını bir dinlediğiniz zaman şaşıp kalacaksınız biz de neresindeymişiz bu işin diye. Kendimizi tamamen yani e, ne kadar yab yabanda kaldığımızı farkında olacağımız bize hakikati gösterecek. Çok güzel kıssalar anlatılacak, dersler anlatılacak. allah Teala tekrar kavuşmayı buluşmayı müessere eylesin. Amin. Ya Rabbi bütün İslam vatanlarını ve bizim vatanımızı iç savaştan dış savaştan kargaçalardan muhafaza eyle bütün işgal güçlerini Ya Rabbi İslam vatanlarından ihraç eyle geldiklerinden beter şekilde mahrum bir halde umduklarını bulmayarak çık çıkart Ya Rabbi bütün Müslümanların derdiyle dertlenelim sabaha kalktığımızda bu derdi taşıyalım ki Allah bizi Müslümanlara ilhak etsin onlardan ayırmasın Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir tehdidinden muhafaza buyursun amin diyoruz ve Filistin Lübnan şehitlerimiz için, bütün el İslam şehitleri için, vatanımızı korumak için asker polislerimizden şehit olan kardeşlerimiz için, ondan da ruhları için el-Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi ile